Günaydın. Bir soruyla başlayalım bugün. Bugüne kadar işe başvurmak için hiç ödeme yaptınız mı? Başvuru yaptığınız firmaya ya da markaya başvuru parası ödediniz mi? Eğer Pegasus Hava Yolları'na başvurduysanız ödemiş olacaktınız. Senin Akdeniz tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Pegasus Hava Yolları'nın iş başvurularından hizmet bedeli alma uygulamasını kaldırması. Sözü bu deneyimi birinci elden yaşadığını söyleyen Selin'e bırakıyoruz. Demiş ki kendisi, başta Ali Sabancı olmak üzere Pegasus Havayolları yetkilileri her fırsatta şirketlerinde hem niceliksel hem de niteliksel büyüme hedeflediklerini söylüyor. Bunun için de hiç şüphesiz kendilerine bir adım ileriye taşıyacak insan kaynağına ihtiyaçları var. Fakat şirkete iş başvurusu yapmak istediğinizde sosyal sorumluluk bilincini geliştirip insan kaynakları çalışanlarının verimini arttırmak için her adaydan 15 lira hizmet bedeli istendiğini görüyoruz. İster istemez Pegasus'u diğer şirketlerden ayıran bu uygulamanın nasıl bir sosyal sorumluluk bilinci geliştirebileceğini merak ediyor ve bunun haksız bir kazanç olduğunu düşünüyoruz. Eğer amaç yalnızca aranan niteliklere sahip insanların başvuru yapmasını sağlamaksa gelecek başvurular kriterlere göre çok da zor olmayan yöntemlerle filtrelenebilir Diğer tüm şirketlerin yaptığı gibi. Eğer Pegasus bunu yapıyorsa diğer şirketlerin de kendilerinde bu hakkı görmemesi için bir neden olamayacağı ve işsizliğin bu denli yüksek olduğu bu ortamda sistemin işlerliğini yitireceği görüşündeyiz. Özellikle yeni mezunların, adayların başvuru yapmasının önünde engel olan bu haksız kazanç uygulamasının Pegasus Havayolu tarafından kaldırılmasını talep ediyoruz diyerek taleinin dile getirmişsin. Adayların başvurularını tamamlamak üzere yönlendirdiği sayfadan bir yazıyı paylaşıyor Kendisi bu yazıda şöyle dalmiş. Havacılık sektöründe farklı ve öncü uygulamalara imza atmış Pegasus ailesi, insan kaynakları alanında da verimli stratejiler uygulayabilmek adına ücretli başvuru uygulamasına devam etmektedir. Ücretli başvuru uygulaması ile amaçlanan Pegasus ailesine katılmak isteyen ve sadece aranan özelliklere uygun kişilerin başvuruda bulunmalarını sağlamak ve en kısa sürede doğru işe doğru kişilerin yerleştirilerek insan kaynakları bölümümüzün verimliliğini arttırmak, bunun yanı sıra sosyal sorumluluk bilincini toplumda gelişmesine katkıda bulunmak ve beraber sosyal sorumluluk bilincini esas alan projeler geliştirmektedir. Bu uygulamayla insan kaynakları bölümlü gelecek başvuruları daha detaylı inceleme ve adaylara daha fazla süre ayırma imkanı bulmaktadır. Değerlendirme süreci sonunda en kısa zamanda olumlu ya da olumsuz geri dönüşüm sağlamanın da adayların iş arama süreçlerinde hem kendilerine hem de insan kaynakları ekibimize çalışmalarında bir katma değer olarak geri döneceğini düşünüyoruz. Başvuru ücreti birden fazla ilanla başvurulsa bile bir defa ödenmekte ve bir yıl süreyle geçerli olmaktadır. Kişisel bilgilerinizin güvenliği Pegasus için önemlidir. Bilgilerinizin gizlilik politikamıza uygun olarak kullanılacaktır. Şirketimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz Pegasus diyor bu haberde. Evet ücretli su uygulamasından sonra iş başvuruları da ücretli. Yakında hava almak ve sokağa çıkmak da ücretli olabilir bu gidişle. Neyse ki bu uygulamalara Change.org'da karşı çıkan insanlar da var. Sırada doğum konusuna farklı bir açıdan yaklaşan belki de üzerinde çok da düşünülmemiş bir alana işaret eden bir kampanya haberi var. Doğum fotoğrafçıları adıyla başlatılan imza kampanyasının talebi özel hastanelerde ailelerin doğum fotoğrafçılarını kendilerinin seçmesine imkan verilmesi. Fotoğrafçılar taleplerini şöyle dile getirmişler. Son dönemlerde çeşitli sebeplerden dolayı hastanelerin kendi bünyelerinde çalıştırdığı fotoğraf ekiplerine karşı bir duruştur bu kampanya. Aileler bu dayatmadan fotoğrafçılar haksız rekabetten dolayı mağdur olmuştur. Fotoğraf bir sanat, estetik kişidir ve bu hizmeti alacak olan kişinin bu hizmeti kime yaptıracağına kendisi karar vermelidir. Bizim karşı olduğumuz şey bu ekiplerin hastane ekibi olup orada çekim yapması değil, elbette hastanelerin ameliyathane ve doğumhane bölümüne kendi ekibi dışında başka bir fotoğrafçı almaması kısmı. Bu durumda aileler o ekibin estetik bakış açısına pahası kabul etmek zorunda kalıyorlar.'' Ki bu en özel günler için tercih etmeyecekleri bir durum. Bir hastanenin anlaşmalı doğum fotoğrafçısı olmak demek çok ağır bir iş yükü olması anlamına gelir. Zamanı belli olmayan ve aynı güne saate denk gelebilecek çekimler çok ve eş zamanlı çalışma saatlerini gerektirir. Çoğunlukla çok profesyonel olmayan bu ekiplerin her çekime yetişmesi de zorlaşır. Biz sırf bu sebeplerden dolayı kendi fotoğrafçısını seçebilmek için hastanesini değiştiren aileler tanıyoruz. Hastanelerde amatör kişiler tarafından yaşatılan olumsuzluklar için... Farklı çözümler üretilmeli, kişilerin seçme hakkına karışılmamalı, şart koşulmamalıdır. Ailelerin hastane ya da doktor seçme olanağı olduğu gibi fotoğrafçıların da seçme olanağı olmalıdır diyerek taleplerini dile getirmişler. Soruna çözüm de üreten fotoğrafçıların önerileri ameliyathane doğumhane kısmına hiçbir fotoğrafçı alınmayabilir, profesyonel olan fotoğrafçılara kart verilebilir, profesyonelliğini kanıtlayabilmek için vergi levhası kartvizit web sitesi gibi kıstaslar aranabilir diyor doğum fotoğrafçıları. Bilgi Üniversitesi'ne geçiyoruz. Bilgi Üniversitesi öğrenciler adına Abidin Inan Tan tarafından başlatılan imza kampanyasının muhatabı üniversitenin rektörü Profesör Doktor Remzi Sanver. Talebi ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsündeki betonlaştırılan alanın tekrar yeşillendirilmesi. Nefes almak istiyoruz diye.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 Doğanın yeşilini savunmayı sürdürüyoruz. Okul yönetiminden okulun bahçesindeki betonlaştırılan alanın yeniden eski haline döndürülüp yeşil alanı çevrilmesi, hayvanların yaşam alanını engelleyecek uygulamalardan kaçınılması, okul alanının içerisinde yeşil alanın genişletilmesini talep ediyoruz diyerek başlatmışlar kampanyayı Bilgi Üniversitesi öğrencileri. Kampanyanın sosyal medya etiketi ise hashtag ağaçlarımıza dokunma. Geldik son haberimize. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na başlatılan imza kampanyasının talebi Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajı'na su aktarımının durdurulması. Mert Güç tarafından başlatılan kampanyada Sapanca Gölü'nün yok olduğu yarısı veriliyor. Mert demiş ki geçtiğimiz aylarda yaşanan kuraklık sonucu su seviyesinin düştüğü Yuvacık Barajı'na Sapanca Gölü'nden ilave yapılıyor. Seka kampında bulunan su terfi istasyonunda 3 pompa sürekli olarak genişliği 2 metreye varan borularla Yuvacık Barajı'na su basıyor. Üstelik Sapanca Gölü'nü besleyen en önemli dereler kurudu ve şimdi sadece gölün kendisi kaynak olarak kullanılıyor. Sapanca Gölü kurma seviyesine yaklaştı, sular yaklaşık 5 metreye yakın düştü. 5 metre küçük bir gölde fazla bir anlam ifade etmiyor olabilir ancak kıyı uzunluğu 39 kilometre, yüz ölçümü 42 kilometre olan bir içme suyu havzasında bu çok büyük bir kayıptır. Üstelik derinliği az olan alanlarda çekilme 60 metreye yaklaştı diyerek Durumu iletiyor kendisi evet kuraklık ülkemizi kavusup kavururken Sapanca'da dahi etkisini göstermeye başladı. Change.org'da her türlü kampanya devam ediyor. Siz de kampanyanızı açabilirsiniz şüphesiz her konuda. Esen kalın.